Merhaba, geçenlerde Taksim'den Fındıklı'ya inen yokuştaydım, e, Fındıklı'ya doğru yürüyordum. E, hemen solda bir okul vardır, ilkokul ve orta öğretimi de var galiba. Oradan bir takım sesler geliyordu, sağa dön sola dön, e, hizaya gir filan gibi. Ne oluyor diye baktım şöyle, bahçesi biraz yukarıda kalır, e, beden eğitiminde çocuklar. Ve işte sıraya girmişler Öğretmenleri onları hizaya sokmaya çalışıyor Bir takım komutlar veriyor Çocuklar da onu dikkatli dinliyor vesaire. Hemen ilk ve ortaokul beden eğitimi derslerini aklıma getirdim Bu oyunları ya da işte benzer bir takım oyunları Hemen her hafta beden eğitimi derslerinde oynadığımızı ben de anımsıyorum O yaşlarda bir çocuğun eğer o çocukta bir anormallik yoksa en sevdiği ders beden eğitimi olması gerekirken biz bu oyunlar yüzünden dersten yakayı nasıl sıyırabiliriz diye düşünür dururduk. Kimi arkadaşlar kısık bir sesle şunu sormadan edemezdi kendi aralarında. Abi bu oyunları bizim hoca mı icat ediyor acaba? Eğer öyleyse bu kadar saçmalığı arka arkaya nasıl buluyor yani bu adam? Ve işte böyle sorular gelirdi. Fısıltıyla tabii. Ara sırada birbirimize öğretmenin de duyabileceği bir sesle bu sefer şöyle sorardık. Ya ne zaman bir maç yapacağız şu bahçede? Hele bir Osman Efe oyunu vardı. Nedense nedense olur mu? Mutlaka kalması lazımdı. Aklımda kalmış işte. En can sıkıcı oyun o, o, oydu. Ellerimizi önce iki yanı açardık. Bir çember boyunca dönmeye başlardık. Bir yandan da Osman Efe, Osman Efe diye bağırırdık. Bir şarkısı vardı yani şimdi aklımda kalmamış. Kimdi Osman Efe? Efe olarak ne iş yapmıştı? Niçin onun adına şarkı bestelenmişti? Sonra ellerimizi başımızın üzerine doğru kaldırırdık, birbirine vururduk, el çırpardık yani. Bu hareket ve o şarkı diyebileceğimiz şey yaklaşık 20-25 dakika kadar sürer. Ve tüm öğrenciler de sıkıntıdan ne bileyim <gülüyor> ne yapacaklarını şaşırırlardı. Ayrıca mesela grubun içinden şöyle sesler de gelirdi bazı arkadaşlardan. Ya bu oyunlar yüzünden kızlara rezil olduk oğlum şu soytarılığımıza bak. Çünkü... <gülüyor> Evet kızlar bizim e, oyunumuza katılmazlardı. Onlar da uzak bir yerde yağ satarım, bağ satarım ya da yakar top gibi kız oyunları oynarlardı işte. Düşünürdük. Bu oyunlar sıkıntı vermekten e, ve oynayanı gülünç duruma düşürmekten başka ne işe yarardı? Bunları eğlenmek, neşelenmek için e, oynamıyorduk. Oraları çok belliydi. Çünkü... Hiçbir normal arkadaşımızın bu oyunları evde ya da mahallede oynama gibi bir isteği olamazdı. Biz peki niçin okulda oynamak zorundaydık? Saçma sapan hareketler yaparken hiçbir anlama gelmeyen sözler içeren şarkılar yani şarkı diyebileceğimiz, diyemeyeceğimiz hatta ama adına şarkı denilen şeyler söylerken hiçbir yaratıcılık ve hayal gücü gerektirmeyen bu oyunlara ders boyunca neden mahkum oluyorduk? Mahkum olurken bahçe duvarının dibinde birer dekor nesnesi gibi duran o güzelin futbol toplarına bakıp okulun futbol topları onlara bakıp iç geçirirdik. O topların bu kadar güzel görünmesi yakar top dışında hiç kullanılmamasından kaynaklanıyordu sanırım. Sonra anladım ki meğer bizim beden eğitimi öğretmenimizin hiçbir günahı yokmuş bunda. Yani bu oyunları o icat etmiyormuş. İşte Taksim'den Fındıklı'ya inen Kazancı Yokuşu'ndaki okulun önünden geçerken bir anda bunlar aklıma geldi. Sahaflardan birkaç sene önce bir kitap almıştım. Oyun isminde. Kitap Faik Gökay ve Turan Çelik tarafından yazılmıştı. Demet Gökay tarafından resimlenmişti ve 1964 yılında Ankara'da Ay Yıldız matbaasında basılmıştı. Ön sözünde diyordu ki, Bütün spor dallarının mücadele ve teknik üstünlüğünü kazandırıcı çalışmaları arasında büyük önemle yer alan oyun. Aynı zamanda okul çağındaki gençlerin beden terbiyesi faaliyetlerine eğlendirici, hazırlayıcı, yetiştirici fonksiyonu ile eklenmesi icap eden kıymetli bir bedeni çalışmadır. Evet, oyun. Öngörülüyordu bedeni çalışma olarak, zihin açıcı bir çalışma olarak kitapta öngörülüyordu. İçindekiler bölümüne baktığımızda ise 49 oyun tasarlandığını görüyorduk. Görüyoruz yani. Bunlar kitabın her sayfasında Ee, ...öğrenciler nasıl dizilecekler, hangi hareketleri yapacaklar vesaire işte e, belirlemek amacıyla özenle de resimlenmişti. Hem tarif edilmişti hem resimlenmişti. Mesela bu kitapta bazı oyunlardan söz edeyim size. Avcı ve kuşlar oyunu var. Grup e, kurra çekilerek ikiye ayrılıyor. Yani sınıf işte hangi sınıf beden eğitimine çıkmışsa. Takımlardan biri içeride ve yüzleri dönük olarak kolları birbirlerinin omuzları üzerine gelecek surette bir yuvarlak teşkil ederler. Kitapta böyle yazıyor yani. Bu yuvarlağın çevresine 2 veya 3 metre uzaklıkta bir paralel yuvarlak daha çizilir. Diğer takım oyuncuları bu yuvarlağın çevresine e, ve dışına Dizilirler. Ve iç içe olan bu yuvarlağın arasındaki koridorda iç yuvarlağı teşkil eden takımlardan bir kişi yer alır. Bu avcıdır. Dışarıdakiler de kuşlardır. Başlama işaretiyle kuşlar avcıya tutulmadan yakalanmadan yani sırtları dönük ve içteki yuvarlakta bulunan avcının arkadaşlarının sırtlarına binmeye çalışırlar. Şimdi bunun bir çocuğu anlaması mümkün değil. Aslında hocaların da anlaması mümkün değil. Eminim ki bu kitaptaki müfredatı uygulayabilmek ya da bu oyunları öğrencilere oynatabilmek için bir hayli kafa görüyorlar. İlk önce kendileri ya da böyle bir araya toplanıp herhalde tartışıp bunları çözüyorlardı. Sayfanın sol üst köşesinde de şöyle yazıyor. ''Alet yok.'' Alet kullanılmayacak yani. 30 ya da 50 kişi ile genişçe bir yerde oynanabilir. Yani işte beden eğitimi derslerinde bir sınıf bunu oynayabilir. Hmm. Ee, aslında bu cümlenin de bir tuhaf tarafı var. Yani e, sadece e, sınıfta beden eğitimi derslerinde oynanabilir demesi lazım genişçe bir yerde, her yerde oynanabilir. Her yerde nerede oynanacak? Hangi mahallede 50 genç bir araya gelecek de, yani her mahallede 50 genç zaten nereden bulunacak da, üstelik bu oyunu oynamaya niyetlenecek. O olacak şey değildi tabii. Oysa okullarda da bu oyunu oynamaya mecburduk ve kaçış yolu da yoktu. Bir örnek daha var. Tazı ile tilki. Tazı Tilki neredesin diye sorduğunda tilki buradayım diye cevap verir. Tazı tilkiyi yuvarlağın içinde tutmaya çalışır. Tuttuğunda başka iki kişi ortaya çıkar ve oyun böylece devam eder. <gülüyor> Dinlediğiniz gibi son derece zevkli bir oyun. Bu sayfada da aynen şöyle şeyler yazıyor. 30-40 kişiyle her yerde oynanır. Evet bu da e, yani mahalledeki çocukların büyük bir iştahla sabahları evden kaçıp mahallede toplanıp bu oyunu oynadıklarını e, bize ispat ediyor. Üçüncü örnek kurt kuzu oyun öğretmenin vereceği işaretiyle başlar. Kurdun kuzuyu tutmaya çalışmasıyla devam eder. Kurt kuzunun geçmiş olduğu yerden geçmek zorundadır. Dairedekiler kuzuya kolaylık kurda haliyle zorluk gösterirler. Ama enteresan bir cümleyle bitiyor. Aksi de olabilir bu durumun. Hmm. Dördüncü örnek, jandarmalar ve eşkiyalar Evet, oyun kitabındaki başka bir oyun. İki takım dış çizgiler üzerinde ve safta yüzlerine yüzleri birbirine dönük dururlar. Öğretmenin işaretiyle evvela eşkiyalar orta çizgiye gelip bağdaş kurarlar ya da dört ayak yüzü koyun dururlar. Jandarmaların takım kaptanı 3 defa elini vurur vurmaz eşkiyalar geldikleri çizgi istikametinde ipin ve denge galasının altından geçerek kaçarlar. Jandarmalar kendi önlerindeki engelin altından geçerek eşkiyaları tutmaya çalışırlar. Jandarmalar tuttukları eşkiya sayısı kadar puan kazanırlar. Oyun ikinci defa ünandığında jandarmalar kaçar, eşkiyalar kovalar. Ha, şimdi burada olmadı çünkü burada e, bir e, yanlış ifade var e, daha önce jandarma olanlar çünkü jandarmanın kaçışı racona ters olsa da oyun böyle gösteriliyor ama genellikle e, buna bir çözüm bulunur daha önce kaçan eşkıya grubu kovalama sırasını aldıklarında yani e, bu kez jandarma olurlar. Yani kovalayan hep jandarma olur. Bunun diğer nedeni hiçbir çocuk yani bu e, kovalayanın sürekli olarak jandarma olması e, hiçbir çocuk aslında eşkıya almak istemez. Öğretmenin bunları önceden ikna etmesi yani kaçanları ikna etmesi ve bu yüzden de diğer oyunda onların e, jandarma olacaklarının garantisini vermesi gerekir. Bu bana başka bir şey de hatırlatıyor tabii. Bir kentin kurtuluşunun canlandırıldığı sokak gösterisinde yani o kurtuluş merasimlerinde kentteki E mesela bir gazete haberinde okumuştum. Ermeni gruplar olacak gazeteler yazmıştı yani bunu ben uydurmuyorum. Ve Türk askerleri o Ermeni grupları yani ne derler milis kuvvetleri o Ermeni çetecileri dağıtacaktı. Onları püskürtecekti. Ermeni grupları temsil et Etmesi için de birilerine gerek duyuluyordu elbette. Kimse Ermeni gruplardan olmamak kaydıyla o oyuna katılmıştı. Ama kendisini de öyle bir oyunun içinde bulunca yani Ermeni gruplardan biri halinde bulunca hepsi vazgeçmişti. Bu sefer de belediyeden 20 lira mağduriyet ödeneği almışlardı. Ancak o şekilde bu oyun oynanabilmişti kurtuluş gününde o kentin. Şimdi oyunların şöyle bir baktığımızda çok büyük bir bölümü kimin kaçacağının ya da kimin kovalayacağının kesin tanımları üzerine kurulmuş kitapta. Kurt kuzuyu kovalar, avcı, kuşu, tazı, tilkiyi, jandarmada eşkiyayı. Yani bir kurban vardır bir de kurban etmek isteyen bunlar kesinlikle alınır kendi aralarında da örgütlenmişlerdir. İyiler ve kötüler kendi karakterlerini aynen yansıtırlar ve karakterlerin sorgulanması da olanaksızdır. Bu oyunlar sırasında kaçan ile kovalayanı izleyenler mutlaka bir taraf tutacaklardır. Bu taraf tutma eylemi büyük sürprizlere de asla haliyle ya da açık değildir. Tazıya ve avcıya yardım edilir Oysa kurdun işi kuzunun karşısında hayli zordur. Eşkıyanın ise e, yardım açısından hiçbir şansı olamaz. Bu oyunlar aslında oyun filan değildir tabii. Çünkü oyun kavramının içinde olması gereken özgürlükten, eğlenceden, yaratıcılıktan, hayal gücünden ya da hani e, Johann Huizinga'nın e, deyişiyle matraklıktan eser yoktur. Her şey yöneticinin denetimi altındadır ve büyük projenin birer parçasıdır bu oyunlar. Kitabın yazarları da ön sözde ''Oyun atlarının kesinlikle değiştirilmemesini istemişler, böyle yazmışlardı. Çünkü oyundaki ya da bütün oyunlardaki tüm iyiler ve kötüler oyunların atlarıyla ortaya çıkar. Jandarma-Eşkıya ilişkisi gibi.'' Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Sonra başka şeyler de aklıma gelmişti. Onları da size kalan zamanda aktaracağım. Baki Duyarlar'ın bir CD'si var elimde. Ama ona eşlik edenleri de sayayım. Stanislav Mitrovic, Eric Helms ve Enrique Furpy. Bu parçanın ismi Fil Dansı adını taşıyor. Dinliyoruz. Bu oyun kitabı 1964'te basılmıştı söylediğim gibi ee, ve ben de birkaç sene önce bu kitabı e, bulmuştum bir sahaftan sonra işte ilkokulda ortaokulda neden beden eğitimi derslerinde bu oyunları oynadığımızı asker gibi yürüdüğümüzü e, bir parça anlar gibiydim sonra Başka şeyler dediğim gibi geldi aklıma. Avrupa Konseyince Fransa'dan Türkiye'ye gönderilen Bazenye bir beden eğitimi uzmanıydı. Bazenye diye bir adam. Ve Türkiye'deki beden eğitimi teşkilatını incelemek üzere görevlendirilmişti. Bazenyer eğitim kurumlarındaki spor etkinlikleri konusunda bir inceleme gerçekleştirecekti ve sonuçlarını da Milli Eğitim Bakanlığı'na e, raporla bildirecekti. Ayrıca bir, bir takım da önerilerde bulunacaktı beden eğitimi konusunda. Türk hükümeti ise bu öneriler kapsamında spor eğitimini yeniden oluşturmak amacını taşıyordu. Fransız uzman çalışmalarını 1961 yılında, tamamladı Yani bu kitap basılmadan demek ki 3 yıl önce tamamlamış ve devlete sundu. Sporla ilgilenen üniversite öğrencilerinin çok az sayıda olması Fransız uzman Bazenier'i çok endişelendirmişti. Aşağı yukarı bu oran %2 kadardı ki gerçekten son derece düşük görünüyor. Eğitim kurumlarındaki spor etkinliklerinin yetersizliği bağımsız spor kuruluşlarının gereken sayıya ulaşamamıştı olması bazen yeri bunu tespit etmiş olması e, bu uzman tarafından tam bir felaket olarak görülüyordu. E, çünkü Avrupa'nın neresinde olursa olsun e, gençlerin e, başıboş düşüncelere kapılmasını önleyecek gene bazeniyere göre tek şey spor Bu anlamda Türk Devleti de kendi gençleri de disipline sokabilmek için spora daha fazla önem vermeliydi Şimdi söz konusu durum ilk bakışta hiç de olağan dışı bir devlet politikası değil. Yani burası apaçık belli. Oysa Fransız uzmanın raporunda yer alan saptamalar onun önerilerine ansızın ilginç bir boyut kazandırıyor. Uzman raporunda bakın aynen şöyle yazıyor. Milli savunma bakımından öğ öğ öğrendiğime göre Türkiye'de askerlik öncesi eğitim mevcut değildir. Avrupa Birliği'nin geniş bir kanadını işgal eden memleketinizde e, yani Avrupa Birliği e, tabii bugünkü anlamda Avrupa Birliği'ni kastetmiyor. Yani Avrupa içinde bir devlet olarak bizi kastediyor. E, bir kanadını işgal eden memleketinizde diğer Avrupa memleketlerinde tatbik edilen bu basit çareye başvurulmamış olması düşündürücüdür. Yani istiyor ki e, askerlik eğitimi öncesinde bütün eğitim kurumlarında spor aracılığıyla da bir askeri eğitime benzer eğitim verilsin. Fransa'da ve emsali Avrupa memleketlerinde askerlik çağından önce bazenlerin söylediğine göre gençler çeşitli askeri maksatlara göre hazırlanmakta ve bu hazırlığın 5 saatlik haftalık süresinin 3 saatini beden eğitimi işgal etmektedir. Bunlar demek ki izci kampları gençlik kampları vesaire böyle şeyler e, tahmin ediyorum ki söylüyor ve diyor ki Ee, memleketiniz gibi askeri gücünü uyanık tutmak zorunda bulunan bir memleketin gençleri arasında milli birlik ve askerlik sevgisinin uyarılması çok mühimdir. Buradan kolaylıkla anlaşılacağı gibi memleketinizde beden eğitiminin kültürel, ekonomik, endüstriyel ve askeri hayatında ne kadar faydalı bir çalışma ve terbiye faaliyeti olduğu henüz öğrenilememiştir, kabul edilememiştir diyor. Haftada 3 saatlik askerlik eğitimi az bir zaman değildir. Bu şekildeki çalışmalar planlı bir şekilde yürütülürse askeri bilgiler çok artabilir. Bu arada beden eğitimi yoluyla sağlık eğitimde yapılacağından sağlam insanların askerlik bilgileriyle teçhiz edilmeleri şeklindeki faydada küçümsenemez. Bu basit düzeniyle milli istihsale iştirak eden gençler aynı zamanda askerlik ruh, ruhunu da edinmiş olurlar. Bunu da bazen yerden bize aktaran yine 1964 yılında eee Kitapta Spor Hekimliği Nedir Ne içindir Ve Nasıl Teşkilatlanmalıdır Kitabında Doktor Raşit Serden Geçtidir Biz Bazenyer'in e, bu devlete e, Verdiği öneriyi Bu kitaptan öğreniyoruz Ve son olarak programın sonuna Geldik e, Şunu söyleyeyim ki işte ben O e, Taksim'den e, Kazancı Yokuşunu tutturup Fındıklı'ya doğru inerken e, hemen solumda Gördüğüm manzara Demek ki o günlerden beri Hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş ve ben de e, o sürecin içinden geçerek bunları yeniden seyretme e, olanağı orada bulmuşum. Gelecek hafta yeni bir e, konuda başka bir konuda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Kükreyen Fare